Boynum eğmiş, bekliyrem. Değerli mimar arkadaşımız Hilmi Türkmenistan'ın başşehri Aşkabat'ta Selahat'ın bir cami inşa etmiştir. Bu cami şerifin inşaatı devam ederken bir gün, Aşkabat'ta mesai arkadaşlarından bir grupla caddede yürüyorlarmış. Önlerine şab Emret yani Sakalı çıkmamış bir delikanlı, Türkmenistanlı bir genç çıkmış. Ve bir dakika beyler siz Türkiye'den gelmiş olmalısınız öyle değil mi? Hilmi Bey ve arkadaşları evet cevabını verince Türkmenistanlı genç. Size bir sual sorabilirem mi? demiş. Onlar da buyur sor demişler. Türkmenistanlı genç. ''Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi?'' demiş. Muhatapları ''Evet'' cevabını verince ilave etmiş. Bacaklarını örtürler mi? Buna da ''Evet'' karşılığını alınca ''Kusura bakman beyler, zannımca siz doğru söylemiyorsunuz. Men yani ben televizyon seyredirem. Sizin Ruslaştığınızı görürem.'' İhtimal bu Türkmenistanlı genç Ruslaşmışsınız sözüyle, batılılaşmış olmayı kastediyordu. Kendi memleketinin şartlarına göre böyle söylüyordu. Sonra ilave etmiş, ''Halinize bakirem, size Müslüman demekte zorlanirem, hiç güven duymayirem, lakin düşünüyorum ki, Cenab-ı Allah birine ruhsat fırsat verip de mukaddes emanetleri elinizden aldırmadı. ''Onları siz de ''Bunu düşününce sizin bir gün yeniden adam olacağınıza ihtimal verirem.'' ''Lakin ne zaman bilemiyrem, boynumu eğmeyi bekliyrem.'' demiş. Muhatapları bu arifane cevap karşısında söyleyecek söz bulamamış... ...ve delikanlıyla kucaklaşarak... ''Ümidin boşuna değildir kardeş.'' Milletimizin Allah yolunda sefkat etmiş olan hizmetleri bereketine çok geçmeden unduğun güzel günlere şahit olacaksın. Cenab-ı Allah neye kadir değil ki. Bak işte Rusya topsuz tüfeksiz yıkıldı. Bugünkü hal adetullah icabıdır. Kainatta kahır ve lütuf bir arada mevcut olup onlar arasında bir galebe nöbetleşmesi vardır. Şu senin gönlündeki güzel ümit, o güzel günlere ait mümin ferasetiyle bir sezişten ibarettir. Meyus olma demişler.